ve ama faal faalinde ince, fiyonderi ayni filine bakılır. Eğer inkena meftuhan, onun vezni şeklindedir. Eğer ise, vazn azimun, onun vezni azimun ve dağimun şeklindedir. Eğer inkena meksura, şayet maddi ise, Kavsun muhminel mutaaddi onu vezni mutaaddi de Âlimun şeklindedir. O minel la ve ise yeti gelir ala erbaati avzan dört vezin üzere gelir. Meridun ve zeminun bi fethz ve mimi zanın e, fethası ve mimin kesrası ile ve ahmaru li muzekkerin muzekkerlerde وَحَمْرَعُوا لِلْمُؤَنَّثِي مُؤَنَّثَرْدَيْسَ حَمْرَعُوا şekilde bilmediği uzatma ile. Tamam. Burada duralım inşallah. Şimdi e, bu sefer bize şeyi anlatmaya başladı. İsmi u herhangi bir kelimede e, o işi yapanın zatına bir isim üretmek istediğimiz zaman o işi nasıl yapacağız? Şimdi bize onu anlatacak. Yalnız burada bu konuya girmeden önce şöyle kısa bir şey anlatayım ben size. Şimdi e, bunun lahivde göreceğiz daha tafsilatlı bir şekilde. Bir ismi fail var. Bir de sıfayı müşebbeh var. Bir ismi fail var. Bir de sıfayı müşebbeh var. Sıfayı müşebbeh ise şu. İsmi fail'e benzeyen sıfat demek. Sıfat-ı ismi fail'e benzeyen sıfat demek. Şimdi bazıları ismi fail ile sıfat-ı birbirinden ayırmışlar. Demişler ki İsm-u şudur, bir işe oluşa eyleme ve onu yapan zata delalet eden kelimelere ism-u diyoruz. Bu kadar. Sıfat-ı ise bir işe oluşa eyleme, bununla beraber bir zata, bununla beraber o işin oluşun eylemin de sürekli olduğuna delalet eden kelimelerdir demişler. Aralarındaki fark budur demişler. İkisi birbirinden ayrıdır. Ve sıfat-ı müşebbehe örnek olarak zikretmiş oldukları kelimeleri burada yazar, ism-ı fail'e örnek olarak zikretmiş. Demek ki, mahsul kitabının sahibinin yanında sıfat-ı müşebbehe de ism-ı fail babundandır. Yani sadece ism-ı fail'in değişmiş olan kelimelerinden. Mesela buradan örnek vereyim ben size. Mesela şimdi ben, diyelim ki benim elimde darabe diye bir fiil var, darabe. Bu ne denet ediyor darabe? Dara ben ettiği iki tane şey var. Birincisi Hades, yani bir işe oluşa eyleme, yeni bir şeylerin meydana geldiğine delalet ediyor. İkincisi ise zamana delalet ediyor. Geçmiş zaman, zamanlardan da geçmiş zaman. Tamam. Şimdi ben bunu, bu Darabeyi bundan kurtarmak istedim. Hades'e delalet etsin, bir de Zâta delalet etsin. Yani onu yapan bu Hadesi, bunun delalet etmiş olduğu anlamı, manayı kendi nefsinde kâim bulunduran kişiye derlet etsin desin. Ne yapacağım? Bun ismi fâil yapacağım. Dâribun diyeceğim. Vuran kişi. Dâribun neye derlet ediyor? Dâribun derlet ettiği şey bir hades, darp. Yani burada hades, iş, oluş, eylem nedir? Darptır, vurma fiilidir değil mi? Vurma. Bir de zat. Bu vurma işini yapan zata derlet ediyor. Nasir'un dediğimde bir nasr'a devlet eder. yani yardım etmeye devlet eder. Bir de yardım eden şahsa devlet eder. O da ne? Zata nasûr olur. Mesela âlimun dediğim zaman ilme devlet eder. Ve o ilmin kendi nefsinde kayım olduğu şahsa devlet eder âlimun. İlâhi Fakat, şimdi burada mesela diyelim ki örnek veriyorum âlimun dediğimiz zaman. o da âlimun demeyelim de o zaten sıfat, bir sıfat oluyor da. Mesela şaribun dediğim zaman. Şimdi bu birincisi hadese devlet etti. İşe oluşa ileme etti. O ne? İçmek. İkinci olarak ne devlet etti? İçme fiilini yapan zatla devlet etti güzel. Şimdi siz bu kelimeye bakıp bu içen adamın içmesi düz süreklidir o da sürekli değildir diyebilir misiniz? Diyemezsiniz, doğru mu? Sürekli de içiyor olabilir. Bazen içip bazen içmiyor da olabilir. Yani sürekliliğe devlet etmez, değil mi? Fakat sıfatı müşembehe demiş olduğumuz şey. Mesela örnek veriyorum. Orada neyi örnek vermiş? Dakimun. Sen dakimun örneğini düşün. Dakimun'un manası ne demek? Daha. Dah. Büyük. Doğru mu? Büyüklüğü ifade etmek için kullanılıyor. Şimdi burada bu dakimun demiş olduğumuz şey neye davet ediyor? Bir. bir, zata, iki, devamlı sıfata. Tamam Yani büyüklük bu kalıpta bunun devamlı olan bir sıfatı. Tamam, bu büyüktür e dediğimiz zaman büyük olan bir şey dediğimiz zaman bu sıfat yani dahime normalde bir fiil öyle mi? Büyük oldu. Burada bir hades var, iş var, oluş var, büyük olmak var. Fakat buradaki büyük olmak sürekli artık ona sıfat haline gelmiş. Onun en ayır özelliği o büyüklük olduğu için buna ben sıfat-ı müşebbehe ediyorum. Şimdi genelde okuyacağımız bütün kitaplarda kafa ilerden karışmasın diye bunu söylüyorum. E, i̇smi fail ile Sifat müşebbər birbirinden ayrılmış. İsmu fa'il diye sülasî mücaderde nasirun, fa'ilun kalıbı verilmiş. Onun dışında kalanlarda ise geçen dediğimiz gibi son harften bir önceki harfin hareketini kesra yapıyoruz. Başına da bir tane damlenim koyuyoruz. Muhtimun <gülüyor> gibi, mufarrekhun gibi, muqatilun gibi ilakhiriyi ismu fa'il türetiyoruz. Tamam. Burada diğer verdiği bütün kalıplar damimun, maliyun, zeminun misal ahmarak. Bunlar hepsi ne için verilmiş? Sıfat-ı müşebbehe için verilmiş. Yani bir şeyin bizzat da sıfat olması ve o sıfatın devamlılığı ifade etmesi için verilmiş. Fakat bizim yazarımız ise sıfat-ı müşebbehenin şeylerini de, e, sigalarını da, ism bir parçasıymış gibi vermiş. Tabi bu racik olan değil. Değil mi? Racik olan bizim burada yapmış olduğumuz ayet. O zaman ne diyebiliriz? O zaman diyebiliriz ki asl olan Asl yani hangi sülasi mücerred olursa olsun, onun ismi faizdir. İster sülasi mücerred e, faale olsun. Faale, müteaddi ve lazımı iki kısmıyla beraber. Yani ve haraca gibi. İster faile olsun, alime gibi, hasibe gibi. İster faule olsun. Üç tane mazimiz var elimize değil mi? Bundan altı tane bab duruyordu zaten. Bu üçünün de ismi u faili hangi kalıpta gelir? Failun kalıbında gelir. Asıl olan budur. Üçünün de ismi u faili failun kalıbında gelir. Kalıpta değişiklik olmuşsa bu onun sıfat-ı müşebbehe olduğunu umumen. Tabi bu söylediğimiz kaide umumi bir kaide. Bunun şazı, kural dışısı da olabilir. Ee, bunun dışında gelen ve failiyete, ismi faaliyete failiyete delalet eden kelimeleri ise sıfat-ı olarak olaraktan kabul ediyoruz. Tamam Şimdi yazarın kendi tafsilatını okuyalım. Dedi ki... 1. فينظر في عين الفعل الماضي ماضي olan fiilin şeyine bakılır. Aynı fiiline bakılır. Fe yekane meftuhan şeyet meftuh olursa fa alayhi bi nasirun. Onun vezni nasir olur. Wa in kana olursa dammeli olursa feznuhu azimun au dahimun. Onun vezni ye azimundur. Beyhuta da dahimundur. Tamam? Ve in kana maksuran, şayet meksur olursa sailen gibi fe veznuhu min el mutaaddi alimun. Aydulfeli kesle olup müteddi olanların alimundur. Ve min el olduğu zaman ise ye'ti ala arbaati üzere gelir. 1. Maridun 2. Zeminun بفتح الزاء ز بظن فتح صيله وكسر الميم وبمك ساسيله واحمر اذا احمر gelir للمذكري مذكر için وحمراء اذا حمراء gelir للمؤنثي مؤنث için بالمدي yani حمراء o diyoruz Bu kısmı anlamayan var mı Bu kısmı anlamayan var mı Anlaşıldı mı Şimdi bu e, Bunlar ismi faydalı olaraktan kabul ediyor ama buna bir kalıp vermiş. Biz yani sıfat-ı yapmak istediğimiz zaman bu kalıplar uygun mu yapacağız? Tabi. Burada vermiş olduğu kalıplar zaten sıfat-ı müşebbe'nin kalıpları Hemen hemen çoğunu burada verdi zaten, tamam. Zaten Nahiv'de e, fiilin amelini yapanlar bölümünde müştak olan isimlerle ilgili bunu da göreceğiz. Aydıyeten sıfat-ı müşebbe'yi ve onun kalıplarını da göreceğiz. Tamam. Evet. Okuyalım abi. وجاءهما واكسisinin cem'i hamlun hamlundu. Yıdan bil ha ve sukun mimi hanın damresi ve mimin sukunu ile etetniyetu ahmara ahmaranın tesniyesi ahmarani ahmaralidir. <gülüyor> etetniyetu hamra'a hamra'el tesniyesi ise hamravani'dir. Ve atsa'anu atsa'anu lil muzekeri muzekker içindir. وتثنيته عطشان عطشان من تسنيسي عطشانان'dır. ve atşa bi fethil ayni, aynul feilinin fethası ve sukun-ı ta'i ve e, sukunu ile e, ve kasri, ve kasır ile lil muennesi içindir. Hocam okuma bu ikisinin cem'i Bir kesr-i kesrası, aynın aynın kesrası ile. O adşa, tesniyetu At şey yani at şey Şimdi bize burada neyi vermiş oldu? Bize burada vermiş olduğu kalıpların hepsi. Şimdi bu kelimeler çok az kullanıldığı için, bize isim fail gibi sürekli tasrif edilmediği için, bunu okuyan kişi, bunun işte tesniyesini, bunun cem'ini şey yapamayabilir, idrak edemeyebilir. Bize bunları verdi. Yani mesela ahmara ahmara olan bir kelimenin dedi humrudur. Humur. Yani mesela asfarunun şey nedir? O zaman asfarunun cem'i sufrun. Değil mi? Nereden bildik biz bunu? Çünkü Buzar bize burada bir tane örnek verdi. Dedi ki ahmarunun cem'i humurdur. Hâkezat e tesniyesi peki nedir? Müzekker olanın ki ahmaran'dır. Normal aslı üzere geliyor. Ahmaru ahmarani, asfaru asfarani, ahdaru ahdarani. Yani mesela yeşillik ne diyoruz mesela cem'i yeşilliği? Khudrun. Ağdaru, kudurun, değil mi? Humurun, ağdaru, Maviye ne diyoruz o zaman? Ezraku, zurkun o zaman, değil mi? Ve tısniye ahmara ahmarani, asfara asfarani, azraqa azraqani, ağaçara Mesela, gibi. Ve tısniye yani bunun müennesi. mesela müennes olan bir şeyin kırmızı olduğunu ifade etmek için ne diyeceğim? Hamra diyeceğim. O nasıl tısniye başıcağım? Hamrawani diyeceğim. Hamrawani. Safravani gibi değil mi? gibi, Khadravani gibi. Ve atşanu, ilmuzekkeli. Muzekkeli için herkese atşanu kalıbı gelir. Atşanu, örnek buna ne gibi? Gadbanu. Gadbanu. Felemme raca Musa ile qavmihi, gadbana asifa. Felemme raca Musa ile qavmihi, gadbana asifa. Gadbâne burada ne? Sıfat-ı müşebbâh. Ne? Musa Aleyhisselam'ın o anda ki kendinde sabit olan sıfatı ne? Gazap sıfatı. Sebep çünkü işte şeyi bırakmışlar, Allah ibadeti bırakmışlar. Samirinin yaptığı buzaya tapmışlar. Bunu görünce Musa Aleyhisselam kızıyor. Allah Azze ve Celle onun kızgınlığını da gadban kelimesiyle ifade ediyor. Tamam. Ve tesniyetu adşân adşânânâni. gadban gadbanani o zaman gibi. Ve adşâ el ayni. و السكون التاء وبالقصر للمؤنث ادشا كلمه سي. عينن فتح صيله طن سكونه لا اد وبالقصر فرنده ده الف مقصوره ومصيله لايشندير لل مؤنثي ادشا وجمعها اطاشون ise olarak geliyor bi kas و التثنية وتثنيته عطشى عطشان التثنيyesi عطشاني عطشاني şeklinde gelir. Okuyalım şimdi. Muhtasar tu ikhtisar ettim bizi ki ma yumkinu dabtuhu min el fa'ili. Fa'ilden da'stele mümkün olduğu şeyleri ile iktisar yaptım. Wa teraktu ve terktu ma adahu ve şimdi ekleyisi terk ettim. Tamam. Demek ki burada bize vermiş olduğu şey ne? Zaptı mümkün olanlar, tabi bu kendi görüşüne göre zaptı mümkün olmayan, yani sadece semaha dayalı olan ve ezberlemesi mümkün olmayanları ise geçtiğini söylüyor. Okuyalım. O zaman bu paragrafın özetini kim bize yapacak? Bu paragrafın net özetini yani şu ana kadar gördüğümüz ile bu paragrafın net özetini kim bize yapacak? Bu paragrafın net özetini. O zaman bu paragrafın net özetini şu şekilde yapacağız. Diyeceğiz ki, e, Raci Hula, bizim öğrendiğimize göre, herhangi bir kelime, sülasiy mücerred ise, ister faale olsun, müteaddî lazimi ister faile olsun, müteaddî lazimi ister faule olsun, sadece lazimi hepsinin ismül faili, failun kalıbında gelir. failun, nasilun, daribun, şaribun, akilun, ilahi. Tamam. eğer, Celasi mücerredin üzerine artı yapılmışsa, 4 5 6 veya rubai mücerredin üzerine artı yapılmışsa başına bir tane dammeli mim getiriyoruz. Mu. Bir de son harften bir önceki harfin hareketini kesseliyoruz. O şekilde ismi fail türetiyoruz. Bu bizim söylediğimiz. Tamam Heh, bununla beraber ismin failde mevcut olan olan hadesin devamına işaret etmesini istiyorsak, devamlı olduğunu göstermek istiyorsak o zaman sıfat-ı müşebbehe yapıyoruz. O da verdiği kalıplar buradayız. Işte, Azimun, dachimun, meridun, zeminun, ahmeru gibi. Kur'an-ı Kerim'de olan meselene var. İnnehu leferihun. Şekûr. İnnehu leferihun. Allah Azze ve Celle kula nimet verdiği zaman onun şımarıklığını neyle ifade ediyor? Ferihun kelimesiyle ifade ediyor. Ferihun ismi faîl Yani şimdi zata delalet ediyor. Doğru mu? Beraberinde Hades'e delalet ediyor. Farah, sevince delalet ediyor. Fakat farihun kalıbında gelmemiş. Demek ki bu nedir? Demek ki bu sıfat-ı müşebbedir. Anlaşıldı? Ve etavellav ve hum mesela yüz çevirenler için, dönenler için ve etavellav onları yüz çevirirler, dönerler yapılan işten ve hum Bununla beraber onlar sefa halindediler. diye hum ferihun hal cümlesi sefa halindediler gibi. Tamam? Şimdi i̇şte örnek verdiğim bir daha gadbana gibi. Velamma raca Musa ila kavmihi gadbana asifa gibi. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin sıfatları da bazıları sıfat-ı müşebbehe. Çünkü o sıfatlar Allah Azze ve Celle'de de sürekli olduğu için devam ettiği için mesela rahîmun gibi bu rahmet sıfatı Allah Azze ve Celle'de devamlı olan bir sıfat. Öyleyse bu sıfat-ı müşebbehe. Bunu görmüş olduk. Müellifin anlattığı ise, paragrafın özeti, müellif fiilleri sınıflara ayırdı. Doğru mu? Dedi ki birinci sınıf fiiller eğer bir kelimenin fiil-i mazisi faal ise yani aynül felif ise bu ister müteddi olsun ister lazımı olsun fark etmez onun ismi faili failun kalıbında gelir. Tamam? Örnek nasara müteddi, nasirun. Haraca müteddi, haricun. Tamam? Dedi eğer elimizdeki fiilin aynül felif olursa onun ismi faili iki kalıpta gelir. Ne verdi bize örnek olaraktan fahimun bi da'izun yani fa'il ve fa'ilun kalıbında gelir fa'il ve fa'ilun kalıbında gelir eğer dedi aynü feli meksur olursa yani faile olursa bu da iki tanedir eğer müteddi ise yine fa'ilun kalıbında gelir alime alimun cehile cahilun gibi şaribe şaribun gibi değil mi hepsi aynü feliye salıdır hepsi müteddil bu kalıba gelmiş eğer lazimi ise eğer lazimi ise o zaman dedi ya meridun kalıbında gelir, fa'ilun, ya zeminun kalıbında gelir, fa'ilun kalıbında gelir, ya ef'alu kalıbında gelir, ahmerun kalıbında gelir ya da ya da atşanun kalıbında gelir, gadbanun kalıbında gelir. Tamam Ahmeru fa'ilun, fa'ilun, ef'alu, bir de rahman gibi, gadban gibi, atşan gibi bir de bu kalıbda gelir. Bu da müellifin yapmış olduğu taksimat. Anlaşıldı? Okuyalım ve mel maf'ulun min jami'i hepsinde tevazinunun vezni mecburun mecburun ve kesirun ve kesirun şeklindedir. Fakat lekernel faile biz zikrettik ve mel maf'ule ve ziyadeli olanlarda min üzerine ziyade olan mef'ulü ve zikrettik. El de zikrettik. Şimdi burada bize neyi gösterdi o zaman? Burada da ismi meful bize göstermiş oldu. Şimdi ismi mef'ûl ile alakalı olarak da bize iki tane siga verdi. Birisi mecburun birisi de kesirun. yani mef'ûlun bide faîlun verdi bize. Mef'ûlun bide faîlun kalıbını verdi. Şimdi normalde e, fil-i muzariye mesela bu e, Sülasiy mücerred. Birinci örneği zaten çok şey biliyoruz, değil mi? Yani meşkûrun, mesela şekara, yeşkuru, şükredilmiş bir şahstan bahselsek ne diyeceğiz? Meşkûrun diyeceğiz. İçilen şey ne diyoruz? Meşrubun. Yani hala günlük kullanıda meşrubat ediyoruz, değil mi? Yani meşrubat ne? E, ismi mef'ulun e, cem'i müennesi meşrubun meşrubatun meşrubatun meşrubatani meşrubatun şeklinde kullanıyoruz mekulun mesela yenilmiş şey mekulun diyoruz bu bilinen yaygın olan bununla beraber bir tane daha kalıp var o da ney mesela fa'ilun kalıbı kesirun kalıbı örneğin bir şey kırılmışsa biz buna ne demiyoruz meksuhun demiyoruz ne diyoruz peki onun yerine kesirun diyoruz kırılmış veya bir şey yaralanmışsa mejuruh diyebileceğimiz gibi ona ne diyebiliriz cariyun da diyebiliriz. Yani O kişinin yaralandığını göstermek için. Biri öldürülmüşse biz buna mektul dediğimiz gibi katilun şeklinde de kullanıyoruz. Katilun burada kasıt ne? Katilun yani eşittir mektulun. E elimizdeki fiiliz sulasi mücerred. Elimizde bulunan sulasi mücerred. Müteddi ise elimizde bulunan sulasi mücerred müteddi ise her halükarda bunun ismi mef'ulü e mansurun, mef'ulun, mecburun kalımında gelebilir. Fakat eğer lazımı ise mutlaka bir dış yardımcının olması lazım. Dış bir yardımcı olması lazım ki biz o kelimenin şey yapabilelim, isim i mef'ul olaraktan ifade edebilirim. Mesela şimdi örnek, bu işin mantığını nasıl anlatalım, şöyle anlatalım. Mesela diyelim ki benim elimde Nasara var. Nasara fiilin müteaddi mi? Müteaddi, yardım etti değil mi? Şimdi ben birine yardım edilmiş bunu anlatmak istiyorum. Diyebilirim ki mansur, yardım edilmiş. Şimdi bu ne sana müteaddi mi? Muteaddi. Muteaddi dediğimde otomatikman ne anlama geliyor? Bu fiilin failden bir fiil çıkmış, gidip başka bir yere değmiş. Doğru mu? Başka bir şeyle alakadar olmuş, güzel. Ben bu fiilin kendisinden mansurunu üretebilirim. Çünkü fiil bunun içerisinden çıkmış, tekrardan gelmiş bir tarafa değmiş, eyvallah. Peki ben bunu mesela diyelim ki Gadibe için yaptığımı düşün. Gadibe lazımi bir fiil Gadibe zeydül Zeyd kızdı Değil mi? İyi de Bunun içinden bir fa'il, Bunun içinden bir fiil çıkıp gidip başka bir yere değmemiş ki ben bundan Kendi lafzından şey öğreteyim İsim mekruz öğreteyim Kendi içinde böyle bir iş oluş eylem yok Mesela nasıl dediğim zaman ben böyle bir iş böyle bir oluş böyle bir eylem var Nasıl yardım fiili bir tane şahıstan çıktı gitti başka bir yere değdi. Doğru mu? Ben bu çıkışı gidip başka bir yere değişi, bir çerçeve içerisine alıyorum Mansur'un yapıyorum. Oldu. Peki gadibe dediğim zaman ben nasıl mağdubun diyeceğim? Benim mağdubun diyebilmem için bu fiilin içinde gazabın çıkması lazım. Gidip başka bir yere değmesi lazım. Aha benim bunu yuvarlayıp mahdubun yapmam lazım. İyi de böyle bir şey yok ki bu fiilde. Bu zaten lazım ki. Kendi içinde dönüyor sadece. Onun için ne diyoruz? Mağdubun aleyhi. Ha işte bu aleyhi cel menzur ile beraber buna uygun olan bir tane harfi cer getiriyorum. Bunu da beraber ne yapmış oluyorum? Bunun manasına say hale getiriyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de öyle diyoruz öyle değil mi? Gayril mağdubi aleyhim diyoruz. Şeyler de sülasi mücerred olmayanlar da ne demiştik? Demiştik sülasi mücerred olmayanlar onların da başına bir tane dammeli mim getiriyoruz sondan bir önceki harfi fethalamak suretiyle oradan isim ve ful üretiyoruz. Devam edelim. Ve ercanul mübaladati mübalağat ve zinleri cehulun, cehulun ve siddiqun, ve kezzabun ve gufulun bidammil gayni gaynin dammesiyle vel fai ve fanun dammesiyle ve yekudun bifethilyai ve dammil kâfi yanın fethası, kâfin dammesiyle ve midrarun ve mikâthir ve lû'anel ton, bedâm elâmi ve feth el ayna, fethası, dam dam mesele, fiin eskent el ayna, şayet ayna sakin kılarsan, mineral veznîl akîri, son vezinde ayna sakin kılarsan, yâsiro olur, bî maâne mifûrî mifûr manasında olur. Şimdi diyelim ki benim elimde bir tane şey var, fiil var, ben o fiilden ismi fail ürettim, yani o fiili yapan zatı da ortaya koydum, fakat benim isteğim bu değil. Yani mesela ben darabeden eden veyahut ifade işte diyelim ki şeribeden veyahut da fiil ürettiğim zaman akirun, şaribun dediğim zaman yiyen, içen. Burada azlığa ve çokluğa bir derevet yok. Az da yemiş olabilir, çok da yemiş olabilir. Doğru mu? Peki ben istiyorum ki çokça yediğini ifade edeyim. Ben istiyorum ki çokça içtiğini ifade edeyim. Biz ne demiştik? Yeni bir mana kastettiğim zaman elimdeki tek bir tane misali şekillerden şekillere sokacağım. Ona uygun bir kalıba sokup o manayı elde edeceğim. Doğru mu? Sarfın zaten tanımı bu değil miydi? Sarfın tanımı buydu. O zaman ne yapacağız biz şimdi bunu? Ee, Evzani mübalağa dediğimiz, mübalağada ismi fail dediğimiz kalıplar öğreneceğiz. Birinci kalıp ney? Cehulun, feûlun kalıbı. Tamam? Mesela sen şarûbun dediğin zaman bu ne anlama gelir? Çok şey içen adam anlamına gelir. Bir adam cahil. Cehileden ne üreteceksin? cahil üreteceksin. Fakat ben bunun çokça cahil olduğunu anlatmak istiyorum. Ne diyeceğim o zaman? Cehulun. Yani feulun kalıbına sokacağım. Tamam Allah'ın sıfatlarından buna uygun hangisi var? Gafurun. Gafurun. Değil mi? Gafurunun manası ne demek? Gafara ne demek? Gafara bu fiilin aslı olan gafara? Başlamak. Lugattaki manası. Gafara. Gafara. Gafara. Miğfer diyoruz, bakın miğfer, miğfer o, değil mi? mansal o, minsar o, neydi ismi alet, doğru mu? Miğfer ne miğfer diyoruz? Kafamıza örtmüş olduğumuz şey miğfer diyoruz, değil mi? Demek ki gafaran asıl duguattaki manası örten. Örten demek, örtmek. Peki mesela biri sorsa diyecek ki iyi de gafur örten ise, e peki sittir de örten, setara da örtmek, sittir de Allah Azze ve Celle. İki örtmenin arasında ne fark var? Şu fark var. Sittirdeki setretmek sadece gizlemek anlamında. Yani mesela diyelim ki ben şunu şöyle kapattığım zaman setertuhu yaptım, örttüm mutlak olaraktan. Fakat gafartuhu dediğim zaman etmek gayem burada bunu korumak. Eğer etmekteki gayem bunu korumaksa bunu gafar olarak kullanıyorum. etmekteki gayem bunu şey etmekse sadece gizlemekse o zaman ne kullanıyorum? Seterayı kullanıyorum. Güzel. Gafarı anladık değil mi? Şimdi benim Rabbim sadece bir kere, iki kere yapmıyor ki ben ona gafirun diyeyim. Gafir kalıbı da gelmiş, gerçi sonrasında ızafe edildiği için sıfat-ı müşebbe olmuş ya. Gafiru الذenbi, qabilut diye Allah günahları affeden diye. Ben ne diyeceğim Allah? Gafurun diyeceğim. Gafurun, faulun kalıbında. Çokça bu işi yapan çünkü sürekli mağfiret ediyor, öyle değil mi? Allah'ın bizi affetmesi ne demek? Bizim günahlarımızı bizi kendi azabından ve kahrından korumak için setretmesi demek, örtmesi, görmemezlikten gelmesi demek. Tamam? Rafur, cehurunda da bunlardan bir örnek. Mesela Kur'an-ı Kerim'de buna başka olumsuz kullanım var mı? Olumsuz kullanım. İnsan için kullanılıyor mesela. Cehulun ne? Cehulun. Zalûmun. Değil mi? Allah azze ve ve aleyhi diyor: "İnna aradına alamane'te ala səmavatı, inna inna aradına alamane'te ala səmavatı, al ardi ve al fabeyna iypmelnha, vahamala insan. Onun insan yüklendi, inna hu la İnsan çok zulmeden ve insan çokça çan oladır, inkar edendir diye. Değil mi? İnsanın hiç düşünmeden emaneti yüklenmesini İnsan mesela daha vermiş algı emaneti yüklen. Fe beyne en ve Hem reddetmişler hem de kendilerini acımışlar. Yani biz nasıl ben hoca dağım ama bu emanet daha büyük. Ben bunu nasıl yüklenirim demiş. Ya yani semaya azetmiş. Sema akeze aynısını söylemiş, yere arz etmiş, aynısını söylemiş, insana arz etmiş, ver demiş. Doğru mu? emaneti yüklenecek misin, kulluk emanetini demiş, ver demiş, almış. Allah azze ve celle eleştiriyor insanı. اِنَّهُ لَزَلُو مُكَفَّرٌ İnsan ne kadar çok zalimdir, yani kendi nefsine zulmeder, kendi nefsine acımaz. Onlar acımış ya ve keffardır, o kalıp da gelecek zaten. Bir de çokça nankör olan, çokça küfredendir diye. Cehulun kalıbını gördük. Bir tanesi ise صَدِّقٌ kalıbı. Yani fail kalbi. Tamam? Hadis-i şerifte peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyordu? "Vela yazalu'l abdü hatta yuktaba 'inda'llahi siddiqan." Kul doğru söyler söyler söyler söyler ta ki Allah katında siddiq olaraktan yazılır." Ee diye. Burada niye biz bu adama siddiq dedik? Şöyle demeli değil mi? Eee, "Vela yazalu'l abdü doğru söylemeye devam eder hatta hatta yuktaba 'inda'llahi sadıkan. İyi de bizim burada bu adam bir kere doğru söylememiş ki, iki kere doğru söylememiş ki. Bütün ömrünü sıdık üzere yaşamış. Bunun mükafatı olarak da Allah azze ve celle onu kendi katında sıddık diye yazmış. Ebubekir radıyallahu anha söylediğimiz gibi. Tamam? Kezap da keza öyle. Yine aynı şeyde, yine aynı hadiste Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ne diyordu? Velayezelu'l abdu yakzibu hatta yuktabu 'indallahi kazzaban. Yalan söylemeye devam eder ta ki Allah'ın yanında kezzap olaraktan yazılıncaya kadar. Sıddıkun, kezzabun. Kezzabun zaten faalun. Biraz önce okuduğumuz ayette de vardı. Keffarun ayeti de okuduğumuz ayette vardı. Abi sesimi alıyor musun? Şimdi kezzabunu da gördük. Ve gufulun bidammil ghayni vel Bu da gufulun. Fu Fu'lun gibi. Fu'lun. Ve yaquzun Fa'ulun. Kalıbında gibi yaquzun demiş bir de bunu vermiş bize. bir de midrarun mikthirun ve l'anatum. Midrarun mikthirun ve l'anatum. Bir de bu üçü şeyini vermiş. Bu üç tane örneği bize vermiş. Son olarak da şunu söyledi. Dedi ki: fein in eskente da'ine min el <gülüyor> vezni sembu ezinde aynul kesalı yaparsan el ahiri sonuncu aynı kesalı yaparsan yasiru al mafuli mef'ul manasına olur." Yani son örnekten kastı ne burada? Lu' Nasıl okuyacağız peki onu? Kesi sükunlu okuyacağız değil mi? Lu'anetun dediği zaman lanet edici, çokça lanet edici Lu'anetun dediği zaman çokça mer'un olmuş, lanete uğramış anlamında kullanırsın. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey. Tamam, şey. Buralım, buralım. Şu makinelerse yaparız. Vakıf